mozomoz ne bakalım Evet merhabalar arkadaşlar sıra kalmayın herhalde kısa süreli ekran dondu zannedersen ama herhalde şimdi sorun yok anladığım kadarıyla evet peki şimdi evet tekrar iyi akşamlar diyelim. Az önce Murat Bey'le görüştüm. Ee, zaman zaman, hani mümkün olursa size bir video izletme düşüncem var bu akşamki derste. Ee, yapabilirsek ders esnasında konuyla alakalı videolar oluyor bu akşamki işlediğimiz işte derslerde. Ee, belki izletebilirim. Onu denedik. Ee, Onda ifade etmiş olayım. Hafif geç başlama denemimiz de bu oldu. Şimdi hatırlayacaksanız geçen hafta sizinle teleolojik deliller meselesini işliyorduk. Bu delillerde de İbnürüştün İnaat ve adlı delilini işlemiş olduk. <gülüyor> Bu akşam yine teleolojik deliller meselesinin diğer türlerine devam ediyor olacağız. Ekranda da görüyorsunuz e, teolojik delillerin farklı türleri var. Dört e, tane türünü görmüş olacağız. E, i̇lk işlediğimiz İslam düşüncesi içerisinde İbn-i Rüşt'ün ve adlı deliliydi. Bu akşam işleyeceğimiz deliller ise daha ziyade batı düşüncesinde, modern dönemde geliştirilen delillerdi. Hatice arkadaşınıza biriniz cevap versin. Teleolojik delil ne demekti? Var mı cevap verebilecek aranızda? Evet. Bakın, tamam. Ee, Zehra arkadaşınız cevap vermiş size. Nizam ve gaye ediyor Tele. Tele gaye demek. Ee, teleoloji. De yani gayrilikten hareket eden, daha Türkçesiyle söylersek amaçsallıktan hareket eden delil demek. Çok bildiğinizi zannettiğim bir delil. Bu arada sizi tanımak açısından sorayım. Burada numaralı arkadaşlar var. mı? bu arkadaşlar numaralı görünüyor? Sistemi de tanımış olayım. Zaman zaman misafir arkadaşlar geliyor. Bu e, şeyler misafirler. E, mavi renkliler. Misafir. Peki Numaralı olan. Evet numaralılar zaten onlar öyle. Peki. Kendi adınıza giremiyorsunuz. Bu numaralı olanlar ama siz misafir değilsiniz yani. Evet. Peki. Peki arkadaşlar. Herhalde siz diğer sınıftan alıyorsunuz. Burada mı girmeyi de tercih ediyorsunuz? Melek Hanım. Peki. Evet. Evet. Konunun İslam düşüncesi içerisinde gelişimine birazcık değinmiş olduk. E, bu akşam sizinle inşallah Batı düşüncesi içerisindeki seyrine dair e, konuları ve meseleleri konuşmaya çalışacağız. Elimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şunu söylemek isterim size: e, Geçen hafta gördüğümüz kozmolojik delil yapısı itibariyle, konu itibariyle, e, mantı itibariyle daha şumullu bir delil, daha genel bir delil. Yani Evrenin bütününü dikkate alan, kozmosu dikkate alan bir delil. E, tabiatı itibariyle daha genel hitap eden, felsefi yapısı daha yüksek olan bir delil. E, bu, teleolojik delil söz konusu olduğunda bunun birazcık daha kısmi bir delil olduğunu ifade edeceğim. Ve en son e, konuyu bir yere tartışırken de yine bu teleolojik delilin kısmi değil de daha kapsamlı bir halinin geliştirilip geliştirilemeyeceği üzerinde yine fikir yürütmeye çalışacağız dersin ikinci aşamasında. Teleolojik dilin niye kısmı bunun anlamı nedir diye sorarsanız çünkü tek bir kavramdan hareket etmiş oluyor bir başka ifadeyle gayelilikten amaçsallık tan hareket eden bir dilin ve tabiatıyla evrenin sadece evrenin bir kendisi değil de bir bütün olarak evren değil de evren içerisindeki amaçsallıktan hareket eden bir dil onun bir parçasından Hareket eden bir delil. Tabiatıyla evrenin bütününü dikkate alan delil daha fazla e, kapsamlı görülmüş. İslam düşüncesi içerisinde kosmolojik delil dediğimiz, <gülüyor> geçen hafta işlediğimiz Hudüs ve imkan delili en fazla konuşulan, en fazla üzerinde yazılıp çizilen, tartışılan bir delil olmuş. Bütün İslam düşüncesi tarihi boyunca e, çok güçlü bir şekilde işlenmiş bir delil. Buna karşın teleolojik delil dediğimiz deliller, nizam ve gaye delili olsun, ister İbn-i inat ve delili olsun çok fazla işlenmemiş görünüyor. Her ne kadar kullanılsa bile özellikle vaizlerinde, sohbetlerde falan çok sıklıkla kullanılmakla beraber daha ziyade kozmolojik dil işlenmiş, teleolojik dil çok fazla işlenmemiş. veya işlenmişse bile kozmolojik dilin bir parçası olarak işlenmiş. Müstakil olarak ona çok ayrı özel bir yer verilmediğini görüyoruz. Bunun öyle zannediyorum ki temel nedeni birazdan konu işlediğimizde niye daha fazla işlenmiş, diğeri de bu çok fazla işlenmemiş diye baktığımızda e, konu işlerken daha fazla açıklanmış olacak. E, ki buna da başlayalım bir taraftan. İlk işleyeceğimiz konu analojiye dayalı teleolojik delil olacak. Buradaki analoji kavramı üzerinde birazcık durmak istiyorum. E, Anoloji benzeşme demek, yani teşbih demek e, eski ifadeyle söylersek. Analojiye dayalı derken bütün delillerin hareket noktası yeni bir istilalde bulunuyoruz. Yani burada yaptığımız şey herhangi bir şeyi dikkate almak suretiyle o şeyden bir başka şeye, çıkarımda bulunmuş oluyoruz. Bir başka şeye doğru gitmeye çalışıyoruz. Teleolojik delildeki esas da amaçsallık, gayelilik. Yani bir yerdeki gördüğümüz amaçsallık ve gayelilikten hareketle acaba ona, yani hani... Çok basit bir mantığı var. Şimdiden onu söylemek isterim. Bu delilin eğer bir yerde amaç varsa, bir amaçsallık görüyorsak, bir gaye görüyorsak e, o gaye belli bir anlamda bir nizama da işaret ediyordur. Çünkü bir nizam bir e, düzen olmalı ki o düzenden hareketli bir gayelikte olsun. E, bunun bundan yapacağımız çıkarım net çıkarım şudur. İnsan aklının olağan ölçüleri bize bir nizam varsa, bir gaye varsa bu nizamı koyan bir nazımın bu gayeyi ortaya koyan bir failin olması gerektiği şeklinde bir çıkarımda bulunuyoruz normalde. E bu, bütün bu delillerde bu akşam konuşacağımız mesele, acaba evrende bir tasarım var mı, bir e, telos var mı, bir gayelik var mı, bir nizam var mı? Eğer evrende de bir nizam varsa benzer bir muhakemeyi, benzer bir akıl yürütmeyi, bir başka ifadeyle bir buradaki analojiyi, teşbih meselesini, benzer bir şekilde yapabilir miyiz? Bu delillerin temel e, hareket noktası bu. Dersin ilerleyen kısmında biyoloji meselesi de yine en fazla. Çünkü canlı organizmalar var. Organizmalar acaba amaçlı mı amaçsız mı? Ve bununla bağlantılı olarak yapılan bir dizi var, Özellikle evrim teorisiyle alakalı tartışılan konular var. E, bunu yine işleyeceğim. Bunun bir devamı olarak. <gülüyor> Dersin en son kısmında da şu ana kadar gördüğümüz teleolojik delilleri toparlayıcı, bütünlüklü bir şekilde ifade etmemize imkan tanıyan bir perspektif üzerinde durmaya çalışacağız. Şunu unutmamak lazım. Amaç kavramı öyle bir kavram ki, biz o amaç kavramı ne kadar derinlikli kavrarsak, tabiatıyla ifade ettiğimiz delili, söylemeye çalıştığımız delilin de kuruluşu da o şekilde değişecektir. Yani, i̇bn Rüşt'ün mesela tarihsel olarak baktığımızda i̇bn Rüşt 13. asırda yaşamış bir düşünür. Onun 13. asırda e, teleolojik delili nizam ve gayeyi anlatışıyla modern dönemde biyolojinin gelişmesiyle, keza fiziğin gelişmesiyle ve da biyokimyanın gelişmesiyle birlikte teolojik delillerin ifadelendirilme ve e, kuruluş biçimleri de farklılaşmış, daha güçlü olmuş, daha sofistike olmuş. Bir başka ifadeyle söylersem, Amaç kavramını ne kadar derinlikli ve iyi kavrayabilirsek amaçsallığa dayalı olan delil ifade etme meselesi de o kadar iyi olur. Peki ama anahtar kavramımız telos yani bir kere daha ifade etmiş olalım amaç ve galelik meselesi olacak. Şimdi burada analojiye dayalı teleolojik delil meselesi üzerinde duralım. Bu en fazla batı düşüncesi söz konusu olduğunda bu delil üzerinden en fazla konuşan William Paley, ee, Türkçe söyleyiş olur. Tam İngilizce söylesek William Paley diyebiliriz William Paley tarafından. Meşhur bir eseri var bunun, Türkçesi henüz yok. Natural Theology diye doğal teoloji demek, natural teoloji diyebiliriz. Hatırlayacaksınız bu tanrının varlığıyla alakalı delillerin ana başlığı yine doğal teolojiydi. Ee, bu kavramı da belli bir andan yine sistematik bir şekilde kullanan bir adam yaşadığı tarih aralığını dikkatinizi çekmek isterim. 18. asır ve oradan 19. asıra geçiş aralığı. Ki bu dönemde aydınlanma var, bilimde yapılan bir dizi gelişmeler var. Bu eserin alt başlığı şu. Evidence of the Existence and Attributes of the Deity Collected from Difference of Nature. Yani Türkçesinden söylersem, doğanın tezahürlerinden elde edilen varoluş kanıtları ile tanrının sıfatları. Yani doğal teolojisi demek. Doğanın tezahürlerinden hareketle yapılan e, tanrının varlığına dair getirilen evidansı hatırlayacaksınız. Deliller e, temel mantığı bu. Doğadan hareketle yaptığımız bir akıl yürütme. Bunun karakteri analojik olduğu için e, hani burada teknik yerlerde de çok fazla boğulmayın. Kafanız dağılır sonunda söyleyeyim. Konunun çok basit bir mantığı var. Çünkü teleolojik deliller. Ee, özellikle ilahiyatçı arkadaşlarım sohbetlerinde, vaazlarında herhangi bir konuda çok sıklıkla kullandığımız çok kolay anlaşılan bir tabiatı var. Genelde William Paley'nin meşhur bir saat analojisi var. Ee, bu saatten hareketle verdiği bir açıklama tarzı var. Diyelim ki diyor, <gülüyor> şöyle bir saat olduğunu düşünelim, ee, bize şu iki durumu e, karşılaştırmamızı bizden istiyor. Diyor ki bir fundalıkta geziyorsunuz, ormanlık bir arazidesiniz, çok fazla yapılaşmanın olmadığı bir yerdesiniz. E, fundalıkta gezerken ayağınıza bir taş takılsa, e, bunu düşünür müsünüz diyor. Veyahut da bunu önemser misiniz? E, aslında çok fazla önemsemeyeceğimiz. Çünkü fundalık bir arazide bir taşın olması, herhangi bir taşın orada olmuş olması e, çok fazla bizi ilgilendiren bir konu gibi görünmüyor. Çok fazla merakımızı gelbedecek bir durum gibi değil. Peki diyor buna karşın aynı yerden geçerken bir saat görmüş olsaydınız ve saat şu şekilde olmuş olsaydı ne düşünürdünüz ki? Şimdi burada e, ne düşünürdünüz derken söylemeye çalıştığı şey şu. Yani ne düşünürüz, düşünürüz şeklindeki sorunun cevabı bulduğumuz saatle alakalı bir durum. Yani saat bize şunu söylüyor. E, bir Burada bir mekanizma var. Görüyorsunuz. Evet. Bir başka ifadeyle tasarlanmış, farklı parçalar bir araya getirilmiş. Yani bu delilin en fazla müracaat ettiği kavramlardan birisi bir işlevi var, bir fonksiyonu var. Yani işlev demek, fonksiyon demek, amaç demek. Bunun bir amacı var. E, bütün bunlardan hareketli asıl e, çıkarım yapacağımız şey, e, evet demek ki burada bir saatçi var. Bunu bir saatçi yapmış olmalı şeklindeki çıkarım hani. Diyelim ki burada elbette bazen soruyorum sınıflarda ne düşünüyorsunuz falan diye. E, bayan arkadaşlar markasını falan bakardık hocam diyorlar ama ne olursa olsun aynı yere çıkar. Markasına da baksanız, başka bir yere de baksanız. E, buradaki esas işlediğimiz işte konu itibariyle söylersek e, bizim için önemli olan şey e, saatçi kavramı. Bir, bu arada buradasınız değil mi? Eskiden ekranda şey vardı konuşurken sesini ifade eden bir ...mikrofon vardı. O da yok. Vallahi hiç iyi yine. Sizde de ses yok. Tıp yok yani. Evet şimdi gördüm. Tamam. Ee, bu İlitan'la alakalı söylenen şeylerden birisi... ...acaba böyle hocam... E, ...derse açıp... ...yemeğe falan devam edenler olur mu? Dizisini falan izleyenler... ...olur mu falan diye de bir muhabbet var. Yani size dair hep böyle niye bilmiyorum. Bir kuşku hali var arkadaşlar. Yani... Hani, e, ne yapacaksınız yani. Peki. Evet. Tamam. Ee, arada bir yoklama yapmak lazım falan. Buradan seçmeli diyelim ki hemen akla gelen Hülya Hanım söyle bakayım şu sorunun cevabı falan diye. Ee, evet. Arada yoklama yapmak lazım. Peki. Evet. Gönül Hanım demiş bizim. Yani olsun bizi de izleyin. Ee, arkadaşlar zararı yok. Ee, evet. <gülüyor> Orta kakıl Mustafa Bey'in değil de herhalde nasıl yoklama yapılabilir? Estağfurullah, Latif olsun diye söylüyorum. Nihayetinde ilim işi önemli bir iş. Yani peygamberimiz biliyorsunuz Kur'an'ı bir nasihat. Hazreti e, Rabbim ilmimi artır diyen bir peygambere inanıyoruz. Öyle terbiye edilmiş. Yani nihayetinde ilim işleri güzel iştir. Ona da işaret etmiş olayım. Kendiniz için. Yani o, o kadarını da ifade, ifade edeyim. Peki. Şimdi tekrar saat meselesine geri dönersek. E, burada yapılacak çıkarım şu. E, saati görüyorsak saat bize bir saatçinin varlığına işaret ediyor. Aslında buradaki analoji şu. Analoji saat. Nasıl analoji saat olmuş oluyor? Teşbih saat olmuş oluyor? William Payne diyor ki bize. E, etrafımıza bakalım. Mesela. Onun verdiği örneklerden, en belli örneklerden birisi insan gözüne bakalım. İnsan gözünde de bir işlevsellik var. Görmek için yapılmış, güzel tasarlanmış. Burun söz konusu olsun, duymak için, kulak söz konusu olsun. Vahut da bir bütün olarak insan bedenine baktığımızda, bütün insan bedenindeki organlara baktığımızda fark ettiğimiz şey bir saat örneğinde olduğu gibi bir kurulmuşluk var. Yani bunlar organize edilmiş, bir araya getirilmiş bir amaçları var. E, dolayısıyla, e, bunu, işte tabii ki buradaki söylenen analojiyi daha fazla genişletmek pekala mümkün. Evrene baktığımızda, çevremize baktığımızda, dünyaya baktığımızda, bütün bunlarda fark ettiğimiz husus benzer bir şekilde saat gibi, bir makine gibi, bir mekanizmanın olduğunu ve her mekanizmanın, her mekan, mekaninin olduğu yerde bir mekanikçinin saatin olduğu yerde saatçi düşünmek nasıl mümkün de makulse, benzer bir şekilde insan söz konusu olduğunda, insanın içerisinde yaşadığı çevre söz konusu olduğunda e, yine bir saati ve bir mekanikçiyi düşünmek e, niye mümkün olmasın diye. Bir başka ifadeyle e, bu evreni meydana getiren Tanrı'ya ulaşma, bu Tanrı'yı ifade etme tamamen doğal bir yolla, doğal bir teoloji yaptığımızda evrenden, evrenin içerisindeki tasarımlılıktan ki bu belirliğin bir başka adı da ki birazdan söyleyeceğim burada henüz kullanılmamış ama dizayn belirli, belirli denilecek birazdan ifade edeceğim. Evrendeki amaçsallıktan hareketle toparlayarak söylersem bir amaç verenin varlığına ulaşmak. Burada şunu dikkatinizi çekmek isterim. Kozmolojik delil daha sofistike, daha felsefi bir tarafa var. Burada ise buna niye analojik deniliyor? Analojiyi size şöyle anlatmak isterim <gülüyor> ki bu akşamki derste bütün örneklerde, bütün diğer durumlarda hep aklımıza gelen bir şey olacak. Genelde akıl yürütme yöntemleri söz konusu olduğunda biz 3 tane ortalama olarak akıl yürütme yöntemi var. Ya tümden geliyorsunuzdur, ya tüme varıyorsunuzdur ya da bu her ikisi tümle alakalı ya da tekelden, tekten hareket ediyorsunuzdur. Mantıktan hatırlayacaksınız. Yani ya parçadan bütüne gidiyorsunuzdur. Ya parçadan, şey bütünden parçaya geliyorsunuzdur. ya da parçadan parçaya giderek akıl yürütmede bulunuyorsunuzdur. Kozmolojik deli tümden gelindi. Yani bütünden parçaya geliyor. Tümden gelin parçalardan tüme varım. Parçalardan tüme gidiyor. Parçadan parçaya giden Dediğiyle de biz analojik delil diyoruz. Yani teşbih diyoruz. Kur'an ifadeyle söylesek temsil demek mümkün, misal demek mümkün vesaire. Bunun analojik olmasının temel karakteri şu. Biz saatten saatçiye gidiyoruz. Yani tikelden bir tikele gidiyoruz. Benzer bir şekilde eğer saat bize saatçi veriyorsa bu tikel durumdan hareketle insanda da evrende de saatteki mekanizmayı hatırlatan bir işleyiş varsa Benzer bir şekilde evrenin mimarına diyelim, evreni meydana getiren, evrene düzen veren, amaçsallık veren bir ilaha benzer bir yol söz konusu. Burada da tikelden tikele, her iki durum arasında, her iki delilin hareket noktası arasında böyle bir paralellik var. Ama bir tümenlik yok yani. Saat böyleyse, evrende böyledir ve buradan hareket eden. Ki, bu delille alakalı, burayı özellikle vurguluyorum. Çünkü... Yapılan tartışmalar özellikle, çünkü e, biz delilden gaye o delilin gücüyle de alakalı. Acaba ne kadar güçlü bir delil diye baktığımızda, e, felsefe tarihi içerisinde analoji zayıf bir akıl yürütme olarak düşünülmüş. Niye zayıf bir e, akıl yürütme olarak düşünülmüş? Ben genelde analojik akıl yürütme örnek olarak şunu veriyorum. Anasına bak, kızını al. Mesela burada bir analojik akıl yürütme var. E, bu her zaman doğru sonuç verir mi? Her zaman doğru sonuç vermez. Bazen anası iyi olur, kızı da iyi olur. Bazen anası iyi olur, kızı kötü olur. Yani tersi de olabilir. Yani anası kötüdür, ama kızı iyidir vesaire. Ya yani biz delilin işleyişinde bir delilin sağlam sonuç vermesi her durumda, yani her e, hareket noktasında bize sağlam ve doğru sonuç veriyor olmasını önemseriz. Şimdi eğer analojik durumsa, analojilerde e, anası ve kız örneğinde olabilir. bazen doğru, bazen yanlış sonuç verebiliyor. Buradaki analojiye dönük yapılan tartışmalarda da en fazla e, delilin tartışma götürdüğü yerlerden birisi de burası. Çünkü analoji, yani ne bir cihetle alakalı, zayıf bir akıl yürütme olarak e, görünmüş. Delillerin Zeynep Hanım için söyleyeyim, yani delillerin mantığı hep aynı değil. Her ne kadar istidlal ama o istiblalin bir iç mantığı var e, hareket noktası itibariyle sanırım. Az önce söylediğim bu durumu daha fazla açık. Ee, şöyle söyleyeyim, Ayhan Bey için söyleyeyim. Mütekellim metodunu erken dönem e, kelamcılar için söyleyelim. Erken dönemde kullanılan yöntem şahide kıyasla kayıp hakkında konuşmaktır. Yani görünenden hareketle görünmeyene e, hakkında konuşmaktır. Biz buna analojik diyoruz. Çünkü bir yere bakıp bir başka şey hakkında konuşuyorsanız buna biz analoji diyoruz. Ee, bu anolojik bir yöntem olarak çok o nedenle felsefecilerin eleştirisine muhatap olmuş. Ama sonraki dönem kelamcılara baktığımızda onların yöntemi ağırlıklı olarak görebildiğimiz kadarıyla onlar da kazali sonrasındaki kelamcılar için söylüyorum. Yine tümden gelim yöntemini kullanmışlar. Ama tabi burada çok sofistike meseleler var. Tümden gelim nasıl oluşuyor, tümden gelim-tümavarım ilişkileri falan var. Bunlar daha... İlerleyen yıllarda inşallah İntersifesinden falan master yaparsanız Konuşulabilecek, tartışılabilecek Meseleler Şimdi devam edelim Özetle Şöyle bakalım Saat meselesi var Evet Şimdi bu, bu delili Bu delili çok fazla hani En fazla bildiğimiz türlerinden türlerindendiriz En fazla konuştuğumuz delil türlerinden birkaçı. Buna dair yapılan bazı eleştiriler var. Şunu unutmamak lazım. Delillere yönelik yapılan eleştiriler daha sonra o delillerin daha yeni tarzlarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş. Bu eleştirmenlerin başında da David Hume dediğimiz, David Hume dediğimiz Hume diye genelde söyleniyor. David Hume dediğimiz bir filozof. Muhtemelen işte yeni çağ felsefesi dersi falan görmüşseniz orada andın anılan bir isim. Ee, bu delili ne tür eleştiriler yöneltilebilir? Birazcık onlara bakalım. Onun doğal din hakkında diyaloglar diyor çok meşhur bir eseri var. Ee, Burada getirdiği bir dizi eleştiri var. Bu delili yapılan eleştirilerin bir kısmını hızlıca şöyle söyleyebilirim. Ee, evrendeki amaçlılığa ve amaçsallığa dair yapılan eleştirilerin önemli bir kısmı amaç kavramını hedef alıyor. Amaç kavramını hedef almak şu demektir. Yani evrende acaba amaçsız durumlar yok mu? Yani. Tesadüfi durumlar, gayesiz durumlar yok mu diye baktığımızda buna dair verilen tartışmalardan birisi kötülük problemi. Yani evrene baktığımızda kötülük var e, nihayetinde ve bu kötülükle bu tasarım durumu, bu nizam ve gaye durumu ne kadar acaba bağdaşıyor, şerle diye böyle bir tartışma var. Bunu inşallah ilerleyen haftalarda, ilerleyen zamanlarda sizinle ayrıca kötülük problemiyle alakalı bir konu işleyeceğiz. Orada tartışmayı düşünüyorum. Yani şimdilik en azından parantezi alalım ama e, ki onu da anlatırken söyleyeceğim. Kötülük meselesi çok etraflı bir konu. Bu delile zarar verebilecek bir yapıda mı değil mi? Bunu daha ayrı bir derste ve daha derinlemesine bir şekilde konuşuyor olacağız. Burada amaç kavramını yine hedef falan bir başka konulardan birisi de Darvin'in türlerin kökeni diye bir çalışması var. E, bu çalışmanın temel karakteri ki Darvin bütün yüzyıla Amgasını vurmuş e, bilim adamlarından birisi. Türlerin kökeninde söylediği, geliştirdiği e, evrim teorisi, tekamül nazariyesi, e, evrenin belli bir anlamda adaptasyonla, doğal seçilimle, iki tane mekanizması var. Doğal seçilim dediği, natural selection, eski ifadeyle istifayı tabi dediğim bir de aynı zamanda adaptasyon, e, uyum sağlama yeteneği canlıların ...bununla alakalı olduğunu söylüyor. Bu delinin yani... ...bu delille alakası nedir diye sorarsanız... ...canlılar için söz konusu olan... ...amaçsallığın... ...bu mekanizmanın... ...yine bilimle... ...evrenin kendisiyle... ...onun dışında herhangi bir şeye referansta bulunmaksızın... ...açıklanabileceğini... ...yani evrim teorisinin... ...canlılarda görülen mekanizmayı... ...izah edebilecek bir yeterlilikte olduğuna... ...dair bir tartışma var. Bütün bir yüzyıda vurmuş... Yine bu her iki tartışmada dikkat ederseniz amaç kavramını hedef alıyor. Amaç sağlık var mı yok mu? Burada özellikle bir başka teknik tartışma, birazdan söyleyeceğim tartışmalara hazırlayıcı şeylerden birisi de dilin yapısıyla alakalı, az önce söylediğim anolojik teşbihle alakalı yapısına dönük eleştiriler var. Şimdi bunları birlikte anlamaya çalışalım. Ki bunu söylüyorum, yani deliller bizde çok bir naiflik, bir ilimsellik, yani dereğinden fazla bir ilimsellikte oluşturmaması lazım. Çünkü her delilin kendine göre güçlü olduğu yönler var. Bununla birlikte eleştiriye açık olduğu yönler var. Meşhur bu Diyaloglar adı, adı üzerindeki kitabın diyaloglar tarzında kaleme alınmış. Bu diyaloglarda bazı karakterler var. Çok dikkatinizi dağıtmak istemem ama bunları bilmekte de yarar var. Klan diye bir karakter var bu diyalogta Yine Philo diye efendim bir karakter var. Philo genellikle Devitium'un bu dialoglarda Devitium'u temsil eden karakterlerden birisi. Şimdi diyor ki Devitium, biz diyor her ne kadar bir saatçiden bir saatten saatçiye gidebiliyorsak, saatçinin arka planını sorabiliriz. Saatçi kim meydana getirebileceği bir soru sorabiliriz. Benzer bir şekilde evrenin tasarımlayan, evrene düzenləren varlığı anı sebebiyetler diş şeklindeki bir soruyu da pekala sorabiliriz diyor. Yani ee, fakat bunu kozmolojik delilde de ayrıca konuştuk. Bunu sormak mümkün ama buna bir buna bir son yok bir yerde. İster istemez bir yerde zihin durmak durumunda. Yani e, diyelim ki evet evreni yapan bir mimar olsun. Onu kim yaptı? Onu kim yaptı? Ne kadar geriye gidersek gidelim? Ve burada yine bu delilin kozmolojik delille belli bir anlamda e, alakalı olduğunu görüyoruz. Yani buradaki toparlanan ifadeyle söylersek, e, yani saati kim yaptı sorusu, saatçi kim, kim yaptı sorusuna bir cevap gerektirmeksizin akıllı bir saatçiyle tamamen tatminkar olarak cevaplandırılabilir. Yani e, görünen düzen için yorum yapmaya çalıştığımız her yerde akıllı bir öznenin amaçlarının sınırları içindeki açıklamalar kabul edilebilir. Bu tartışmanın biraz daha teknik bir seviyede olduğunu işaret etmek isterim. Çünkü delillere dönüklü bir naiflik oluşmaması lazım bizde. Yani delil var artık hiçbir şey yok şeklinde değil. Karşı tarafın argümanları acaba bir taraftan da karşı tarafın argümanları bu delillerini kadar çürütmeye elverişti. Onun üzerinde de düşünmüş oluyoruz böylelikle. Mesela tutarlı bir evren tasarımlı görünür mü diye. Yani şöyle... <gülüyor> Evrenin kendisinde acaba bir tasarım var mı yoksa? Bu, bu uzun bir tartışma konusu. Yani evrenin bizatihi kendisi tasarımlanmış mı? Yani evrende bir başka ifadeyle bir nizam, bir gaye var mı? Yoksa biz mi ona o gayeleri ve tasarlanmışlığı amaçsallığı, yüklüyoruz şeklinde bir tartışma e, söz konusu. Mesela şöyle bir parça var isterseniz. E, bunu hızlıca okuyabiliriz. Temel metin olması itibariyle her olay, her tecrübe eşit derecede zor anlaşılmazdır. Bu devlet alınmış. Her tecrübeden, tecrübeden sonra eşit derecede kolay ve akıllıca görünür. Madde her zaman böyle dengeli, düzenli ve daim hareket içinde kalacak biçimde ayarlı olduğunda, deniz formlarında bir değişmezlik gösterdiğinde, onun durumu şimdi gözlediğimiz sanat ve yapımın aynı görünüşüne sahip olmalıdır. Dolayısıyla parçaların hayvanlarda, bitkilerde ve onların birbirileri bir hayati ilişkilerinde kullanışlarında ısrar etmek, Boşunadır. Bir hayvanın parçaları böyle düzenlenilmişçe nasıl var olabilir bilmeyi isterdim şeklinde bir ifadesi e, söz konusu. Buna verilebilecek şöyle bir cevap olabilir. Yumun eleştirisini şu şekilde savuşturabiliriz. Tasarım savunucusu, bu tasarım kelimesini birazdan bir özellikle açacağım. E, tarafından dikkat çekilen en gerçek şey yeterli kararlılığa ve ilk planda ölü organizmalar meydana getirecek düzene sahip dünyanın varlığıdır. Onu gözlemleyecek hiç kimse olmasaydı, dünya olduğundan çok daha düzensiz ve kararsız olurdu. Bizimkinden çok daha düzenli ve yasalara sahip dünyaları kolaylıkla hayal edebiliriz. Dolayısıyla dünyamızın bu gerçeği görülebilecek akıllı organizmalar meydana getirecek kadar düzenli olması önemli bir olgudur. Her ne kadar evrenin kendisinde bazı düzensizlikler de olsa bile. Yine... Burada yapılan tipik eleştirilerden birisi, tasarım kanıtı eğer güçlü ise Tanrı'nın bir kanıtı değildir. Çelişik bir ifade gibi görünüyor ama şöyle açmak mümkün. Düşünce tarihi içerisinde Paskal'ı yer hatırlarsanız, diyelim ki bu deliller bizi bir Tanrı kavramına götürüyor ama bu götürdüğü Tanrı kavramı acaba ilahi dinlerin Tanrısı mı? Yani diyelim ki nizam ve hareketle gidersek buradaki tartışmanın birazcık da Hristiyan felsefesi içerisinde yapıldığını hatırlatmak isterim. Mesela Hristiyanların tanrısına gidebilir miyiz? Yani işte İsa'ya, bir enkarnasyona vesaire. Ben bu eleştirinin birazcık Hristiyanlığın iç sorunlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki buradan Hristiyanlığın enkarnasyonuna, testisine falan gitmek mümkün değil ama İslam söz konusu olduğunda, Kur'an-ı Kerim'i okuyan hepimizin fark edeceği husus, Kur'an-ı Kerim'in bizahitli iken bu hususlara dikkat çektiğini görüyoruz. Bir başka ifadeyle, Nizam ve gaye e, İslam'ın tanrısı için, İslam'ın tanrısına götürebilir. Bunu söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama hani kuşkusuz burada, diyelim ki genelde yapılan eleştirilerden birisi şu. Yani bu delil, e, nizam ve gaye delili, teleolojik delil bize bir telos fikri veriyor. Yani bir gaye verici, bir gaye meydana getiren bir varlık fikri veriyor. Bu kadar. Yani bunun ötesinde onun tanrılı mı, nasıl bir tanrı şeklinde bunu tam olarak vermiyor şeklinde eleştiriler var. Ben bu eleştirilerin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle İslam'ın tanrısı söz konusu olduğunda bir nizam veriyor. Şimdi bu nizamdan hareketle bakın nasıl diğer sıfatlara ulaşabiliriz. Eğer bir nizam varsa, bir düzen varsa bu düzen bir ilimle mümkün demektir. Yani bu tanrının bir ilim sahibi olduğunu pekala söyleyebiliriz. Evrendeki nizamı ve düzeni anladıkça onun çok sofistike bir düzen olduğunu, sıradan bir düzen olmadığını görüyoruz. Çok bilgili bir tanrı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İlim sıfatına ulaştıktan sonra arkadaşlar diğer konuları anlamak çok daha kolay. Çünkü kudret sıfatı da ilim sıfatıyla alakalı. Bu nizamdan onun kudrete de sahip olduğuna ulaşmak mümkün. Sonra ilim sıfatı e, tanrı biliyorsa bizi de biliyor demektir. Tanrı biliyorsa ve gerçek bir Tanrı ise bizi biliyorsa ve bize yardım da ediyor diye düşünebiliriz. Bize yardım ediyorsa lütuf sahibidir diye düşünüyorsak efendim bizi hidayete erdirebilecek vasıtaları bize gönderebilir. Yani ne olabilir bu? Nübüvvet mesela genelde söylenen şeylerden birisi. Diyelim ki bu deliller bir Tanrı'nın var olduğunu söyler ama buradan bir peygamber var mıdır sonucuna çık gidebilir miyiz diye baktığımızda e, Nübüvvetle alakalı en temelde Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey yani Hazreti Peygamber'in rahmet olması yani onun ilmiyle alakalı bir husustur. Bizi biliyor. E, bize yine yardımcı olabilecek bir rehberi göndermiş olması yine bu buradan pekala çıkabilir gibi görünüyor. Ama zorlayıcı değil. Bir kere daha vurgulamış olayım. Hiçbir delil e, nihai anlamda zorlayıcı bir e, karakteri yok. Yine e, kötülükle alakalı bir mesele söz konusu. Burada özet olarak şunu söyleyeyim. E, evet evrende bir şer var. E, kötülük dediğimiz hadiseler var. Ama bu şer evrendeki bütündeki düzeni bozabilecek bir tanrı yoktur dememize imkan tanıyacak ölçüde değil. Bunun niye böyle olduğunu ayrı bir derste uzun uzun konuşacağız zaten. Yine buradaki asıl dersin başında söylediğim bu tasarım kanıtının zayıf bir analoji üzerine e, kurulu oldu. Yani iki arasında bir benzeştirme yapıyoruz ama bu benzeşme ne kadar mesela geçerli şeklindeki bir eleştiri var. Kuşkusuz e, analoji de hani, zayıf noktaları var, eksik noktaları var ama e, bugünkü modern bilim söz konusu olduğunda, buradaki metni söylediği şey, modern bilimin en temel hareket noktalarından birisinin e, analoji olduğunu biliyoruz. Yani bir yerde görülen, gözlemlenen bir hadisenin başka yerlere taşındığını biliyoruz. Ve tabiatıyla e, bu bütünüyle bu delilin analojik bir karakterde olması... E, ...bütünüyle bu delilin geçersiz olduğunu söylemek açısından yine yeterli değil gibi görünüyor. E, toparlayarak söylersem e, buradaki meseleleri, evin meselesini ayrıca konuşacağım sizinle. E, evet eleştiriler var. Bu eleştiriler bu tasarım delilini, bir başka ifadeyle analojiye dayalı delilini, bütünüyle yok edecek, bütünüyle efendim geçersiz kalacak bir güçlü de değil. Ama birileri bu eleştirilerden hareketle bu delil yeterli değil diyebilir. Bu da zaten bir yerden sonra mesele, delil meselesi olmaktan çıkıyor. Daha farklı bir boyut kazanmış oluyor. İkincisi evrim teorisi üzerinde birkaç şey söyleyelim. Bu tasarım kanıtı ile alakalı, tasarımla alakalı birkaç noktayı söyleyeyim ondan sonra evrime geçmiş olayım. Önceden nizam ve gayet, teleoloji, teleolojik delil demek çok yaygın idi. Daha sonra süreç içerisinde design demek, Türkçe'de kullandığımız dizayn kelimesi var. O da İngilizce'den dilimize geçmiş olan bir kelime, design etmek, tasarım kelimesi. Oden Türkçe'de e, dizayn kelimesi için verilmiş bir karşılık. Yeni bir karşılık onu söylemek isterim. Yani tasarlamayı ifade ediyor, dizayn edilmiş o, e, olmayı ifade ediyor. Burada da yine temel kavram yine amaçsallık ama niye bu kullanılmış diye sorarsanız süreç içerisinde delilin farklı formları. Farklı formlar var ama aynı aileye mevzul. Yani birazcık burnu değişmiş, gözü, efendim, ne bileyim yanağının yapısı değişmiş falan filan o kadar ama aynı ailenin üyesi. Teleolojik delil olması buradan hareketli. Tasarım kelimesi de modern Türkçe'de 1960'lardan sonra kullanıma girmiş olan bir kelime. Bunu da ayrıca vurgulamış olayım. Şimdi <gülüyor> peki evrim teorisi ne söylüyor diye bakarsak. Birincisi evrim teorisiyle alakalı en tartışmalı menzulardan birisi. Yani evet evrende bir canlılık var. Bu canlılar canlı organizmalar var. Bu organizmaların bir Organizasyonu söz konusu yani kendi içlerinde bir işleyişleri var ama bu işleyişlerin en temelde bir gelelik yani önceden planlanmışlık değil de bir rastgelelik var, bir tesadüf var. Bununla alakalı peki bu mekanizma nasıl işliyor diye baktığımızda doğal seçilim yani genelde biz doğal seçilim dediğimizde kaynaklarımız az peki bu az olan kaynakları nasıl kullanacağız diye baktığımızda bir rekabet oluşuyor. Bu rekabet içerisinde koşullara daha fazla adapte olan, bazen daha güçlü olan, efendim, bu koşullara daha uygun olan türler ayakta kalıyor. Bir de bunun yanında modern dönemde tabii Darwin'in yaşadığı tarihe bakarsanız 1859'da yazmış metni. O gün bugündür, yani 100 aşkın, 150 yılı aşkın bir zaman bilimde çok şey değişti. Ama devrim nihayetinde yine genel geçerdir en azından modern biyolojide. ...ve genetiğin bazı yine kullanılan bir model olarak işlev görüyor. Bununla alakalı tartışmalar ana karakteri şu. Yani bu delille alakalı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Evrende bir amaçsallıktan hareket ediyoruz. Amaçsallık ve bir amaç veren bir varlık vardır diye bir sıçrama yapıyoruz. Evrim teorisini kullanan özellikle günümüzde bir dizi ateist var... Bu ateistlerin temel argümanlarından birisi ki bunlardan birisi Richard Dawkins, Türkçe'ye de çok sayıda eser çevrilmiş bestseller olmuş bir adam, ateist. Hatta geçenlerde havaalanındaydım, havaalanında satılan bestelerler var, işte küçük buket kitaplar var, o tarzda oralarda bile bulabileceğiniz tarzda çok yaygın olarak okunan ve takip edilen birisin. Onun söylediği şey evrim teorisinin ateizme. Yani bir başka ifadeyle evrendeki canlılığın oluşumunu Tanrıya da bulunmaksızın izah etme yeterli olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir dizi tartışmalar. Öncelikle şunu söylemek isterim size, e, bu ateistleri ateistlere sonra geleceğim. İlkin Darwin'in kendisi hakkında konuşursak, yani iki şey ayırt etmek lazım. Bir Darwin'in kendi görüşleri, bir de Darwin'in benimseyen, Darwin üzerinden e, hareketle konuşan düşünürler var. Bir kere Darwin'in kendisi hiçbir zaman ateist olduğunu söylememiş. Elimizde otobiyografi yazıları var. En fazla söylediği şeylerden birisi agnostik olduğunu söylüyor. Yani o dönemde. Yani Tanrı vardır da demiyor, yoktur da demiyor. Ama işin başında kendisi teoloji okumuş. Babası teoloji okumasını istemiş. Hatta aynı notlarında söylediği şeylerden birisi bilim peyiği de okurla. Ama daha sonra kızının ölümü var, erken ölümü var, kızının kendisi üzerine bıraktığı etkiler var vesaire. Kötülük problemini falan iş karıştığında evrim teorisini ortaya çıkarmış oluyor. Yani evrende canlıların ortaya çıkış mekanizması, canlıların arasındaki en temeldeki sorunu, türler arasındaki farklılaşma nasıl ortaya çıktı? Onu izah için bu teoriyi geliştirmiş oluyor. Ama hiçbir zaman bu teoriden hareketle Tanrı yoktur şeklinde bir çıkarımda bulunmamış. Fakat daha sonra özellikle e, materyalist düşüncenin zamanla, 1970'lerde Türkiye söz konusu olduğunda özellikle 80 sonrasında, efendim, 60 sonrasında e, materyalizmin bir e, izaha ihtiyacı var evrendeki canlıların oluşumunu. Materyalizm kendisini bunu bir dünya görüşü olarak Kendini ifade edecek bir araç olarak baktığından dolayı bu evrim teorisinin adı oldukça kötüye çıkmış. Yani nihayetinde onlar bunu kullandığı için doğası itibariyle materyalistik bir teori olarak düşünülmüş. Şimdi ben size burada birkaç şey söyleyeceğim. Bu birkaç şeyden birisi. Şöyle olsun. Bu konuyla alakalı benim bir çalışmam da var. Merak eden arkadaşlara öneririm. Evrim ve tasarım adlı bir çalışma var. Piyasada oldukça hacimli bir çalışma. Merak eden arkadaşlar tartışmanın bütün boyutlarını oradan takip edebilirler. Birincisi şunu söylemek lazım. Darwin'in kendisi ateist değil. Ee, bu neyi söyler diye bakarsanız kendim açısından söyleyeyim sizinle. Ben genelde bu meseleyi Hudus delili açısından bakmanızı öneririm size. Hudus delili açısından bakarsak şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Tek e, tanrı var. Onun tek ana vasfı, kadim olması, kıdem vasfı, geri kalan bütün canlıların özelliği hadis olması. Yani oluşa tabi olan, sonradan olan varlıklar olması. Şimdi ben bu sistem açısından baktığımda evrendeki hiçbir varlık, varlığın birbirine karşı herhangi bir üstünlüğü olmadığı kanaatini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu şunun için söylüyorum. Yani genelde evrenle alakalı yapılan tartışmalardan birisi, polemik konulardan birisi, işte soyumuz maymunlardan mı gelmiş falan filan şeklinde tartışmalar var. Şimdi Hudüs e, çerçevesi içerisinden bakarsanız evrendeki hiçbir canlının hiçbir varlığın bizatihi varlık olması itibariyle birbirine karşı üstünlüğü e, olduğunu söylemek mümkün değil. İnsan söz konusu olduğunda da bu sistem böyle. Yani eğer bu açıdan bakarsanız insanın da herhangi bir canlıya karşı e, biyolojik olarak Herhangi bir üstünlüğü söz konusu değil. Evet, insana tanınan bir yön var mı? Var. O yönde e, üstün kılınmış ama insanın üstün kılınması daha farklı özellikleri itibariyle. Yani bizim canlılarla ortak olmamız değil de düşünme yeteneği itibariyle. Yani insanı insan kılan bizatihi biyolojik özellikleri değil de kelimenin tam anlamıyla insan insan yapan şey en temelde ki Kur'an-ı Kerim mantı açısından düşünürsek sureti değil. Surete insan olan şeyler var ama bunlar kelimenin tam anlamıyla insan adını almaya bile layık değil. Bazen hayvan adını bile almaya layık değiller. Toparlayarak söylersen belli bir anlamda, bunu bir yollardan birisi olarak söylüyorum size. Birazdan karşı tarafınıza söyleyeceğim. Yollardan birisi şu, evrim teorisini kabul etsek bile bu İslam'a, İslam'ın temel mantığına zarar vermez. Niye vermez diye sorarsanız, önce bunu söylemek lazım. Daha radikalini söyleyeyim size. Niye zarar vermez diye düşünürseniz, e, Tanrı e, pekala, canlıları bir evrim yasası içerisinde oluşturmuş olmak istemiş olabilir. Evrimle e, onların oluşmasını istemiş olabilir. Yani ben evrende bir e, gravitasyondan, ne bileyim, yer çekiminden rahatsız olmuyorsam, evrende işte bir başka yasadan Rahatsız olmuyorsam, evrim teorisinden de rahatsız olma. Yani evrim teorisini kabul etmiş olduğunuz halde bile e, pekala Müslüman olabilir insan. Yani evrim teorisini kabul etmek kişiyi zorunlu olarak küfre götürmez. Türkçe'de, özellikle Türkiye'de tek taraflı bir şekilde yapılan bir yayın politikası var. Bu politikada evrimi doğrudan doğruya materyalizmle eşleştiren, evrimi kabul etmenin belli bir anlamda küfrü ifade edebileceği şeklinde tek taraflı bir propaganda var. Ben bunun birazcık sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İslam söz konusu olduğunda İslam'ın geçmişte bilimle olan, ilimle olan pozitif alakaları düşünüldüğünde bu yaklaşımın tek taraflı olduğunu özellikle onu ifade etmek isterim. Çünkü Batı'da birazdan göreceğiz Batı'da evrim teorisinin çok sıkıntılı bir tarihi var. Yani gerek Galile vakası, darbine dönük yapılan eleştiriler vesaire. Hristiyanlık dünyasında bir de insanın konumu Hazreti İsa'nın insan olması... insan tanrı ilişkileri... E, ...İncil'de doğrudan Tanrı'nın... insanı kendi suretinde yarattığını falan... ...söylemesi gibi teolojik vurgular... ...düşünüldüğünde... ...evrim teorisiyle... E, ...din arasındaki gerilimi anlamak mümkün... ...ama İslam söz konusu olduğunda... E, ...doğrudan bir gerilim... ...oluşturmak... ...bu yapılan geriliminde belli bir anlamda... ...yapay bir gerilim olduğunu düşünüyorum... ...bunu rahatlıkla söyleyebiliriz... ...yani... Peki, meselenin ateistik boyutu açısından da onun şunu özellikle söylemek lazım. Ee, evrenin e, Canlıların evrim içerisinde oluştuğunu söylemiş olmak, Tanrı'yı dişleyen bir faktör değil. Yine soracağımız soru, e, peki bu evrimi ne yönlendiriyor, evrimi ne yapıyor diye sorduğumuzda bunu haklı olarak sorabiliriz. Evrim süreçlerinin böyle olmasına imkan tanıyan durum nedir diye baktığımızda bu soru halen ayaktadır. Peki bize verilen cevap ne? Özellikle Richard Dawkins gibi yeni dönem ateistlerin verdiği şey doğal seçilim değil. Bu şu demektir arkadaşlar. Bana diyor ki adam doğal seçilime tanrım diyebilirsin. Ben evrenin bir kere bunu konuştuk sizinle kozmolojik dilimde. Evren içerisinde hiçbir işleyişe kalkıp e, tanrı demek e, çok naiflik. Yani, doğal seçilim eğer iddia edildiği gibi bütün canlılığın kaynağı ise bunu oluşturan bir mekanizma ise buna... Yani kalkıp buna Tanrı diyelim diyor. Oysa doğal seçilimin evrenin içerisindeki herhangi bir yasadan, efendim, herhangi bir doğal yasadan e, temel bir farkı söz konusu değil. Bu da bizatihi açıklanmaya muhtaç. Yine evrim teorisinin e, açmazlarından birisi, canlılık nasıl meydana geldi? Diyelim ki süreç doğal seçilimle işliyor ama evrenlik canlı nasıl meydana geldi? Bunu ortaya çıkaran e, güç ne? Nasıl canlı, ilk hücre nasıl meydana geldi? Veyahut da daha teknik ifadeyle söylersek, RNA ile DNA arasındaki ilişki nasıl başladı da bu süreçler bunu getirdi falan diye baktığımızda, tabiatıyla şunu demeye çalışıyorum. Yani niçin soruları, yine burada bizi bekliyor sorular olacak. Ve bu niçin sorularını, yine evrenin kendisine, doğal seçilim mekanizmasına referansla cevaplamak mümkün değil. En azından metafizik olarak takmin edici değil. Birilerini tatmin ediyorsa ki ettiklerini söylüyorlar. Buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama e, söz konusu, felsefi açıdan baktığımızda bunun metafizik olarak tatmin edici olduğunu söylemek doğru değil. Bu arada şunu da söylemek isterim. Genellikle e, bu teleolojik delil bağlamında de mutlaka söylenmesi gereken hususlardan birisi. Boşlukların tanrısı dediğimiz bir kavram var. Boşlukların tanrısı şu... Genelde bir teorinin açıklayamadığı yeri Tanrı ile doldurma gibi bir e, yönelim söz konusu. Yani bak devrim teorisi şunu açıklayamıyor, bak kuantum teorisi şunu açıklayamıyor şeklinde. Bilimin açıklayamadığı şeylere Tanrı demek kendi içerisinde problemli gibi görünüyor. Çünkü yarın başka teori olabilir, onu açıklayabilir. Yani açıklanamayan bir gizemden hareketle Tanrı kavramını geliştirmek doğru değil. İslam söz konusu olduğunda... İlahi olan kendisinin hikmet sıfatıyla anlatıyor. Bir başka ifadeyle yaptığı şeyler anlaşılabilir e, gibi görünüyor. Bir mantığı olan eylemler gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımızda anlaşılamayan şeylerden harekette Tanrı'ya ulaşılmaktansa, işte bak gelip evrim şunu açıklayamadı gibi demektense e, anlaşılabilir noktalardan ilahi olana gitmek e, daha doğru gibi görünüyor. Bir taraftan efendim ve arkadaşlarınızın Sorularına bakmış olayım. Evet. Ee, Osman Bey önce şunu söyleyeyim. Bu delilde parçalardan e, bütüne gitmiyoruz. Yani parçadan parçaya gidiyoruz. Ortada bütün yok. Yani e, bir parçaya bakıyoruz. Saatçiye gidiyoruz. E, bir bütün yok. Yani bunu söylemek isterim. Bir parçadan bir parçaya e, var. Tüm yok. Tüm'e gitmiyoruz efendim ee, şimdi Elif Hanım için söyleyeyim e, Evrim Hazreti Adem'le alakalı Türkçede de kitaplar var bu meselenin konuşulduğu yerler var Kur'an söz konusu olduğunda özellikle şunu söylemek isterim e, Hazreti İbrahim'in yani bunlar tam olarak nasıl anlaşılması lazım mesela, ama şunu ifade etmek isterim insanın oluş süreci ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok necasüklü e, ifadeler var. Mesela bunlardan birisi diyelim ki insanın çamurdan seçilmesi, efendim bir süre bekletilmesi, sonra onun kuruması, efendim. Sonra can üflenmesi falan gibi tüm bu hususlara baktığımızda bunları şey olarak düşünmemek lazım öyle zannediyorum. Ki, yani yüce Allah işte çamur aldı, çamuru yoğurdu, sonra fırına verdi. Fırında kurudu şeklinde değil de yani halakal insanimin kelfa har diyor mesela. Balçık, var, balçık. Bütün bunları öyle zannediyorum ki insanın oluşma evreleri olarak düşünmek mümkün. Burada zorunlu olarak illaki devrim teorisiyle birebir açıklansın demiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de tam olarak ilk insanın nasıl oluştuğu doğrudan söylenmiyor. Yani onların bir aşamalılık olduğu çok açık. Yani pat diye yarattığı gibi bir şey yok gibi görünüyor. Onu söylemek isterim. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir aşamalılık var. Belli bir süreç içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yani Bakara suresinde bile inne-i ca'il-i de halife deniliyor. Bir süreç var. Doğrudan birden insan ortaya çıktı gibi görünmüyor. Yani biz bunları insanın an oluşun aşamalarının evreleri olarak pekala düşünebiliriz gibi görünüyor. Ama burada sizi hani zorlayıcı bir anlatımım da yok takdir edersiniz. Birazdan alternatif ve bir eleştirel yolları da anlatacağım size. Ee, evrim teorisinin hangi safhasını değerlendireceğiz deyince. E, Kur'an-ı Kerim'de çok açıkça e, ifade edilen husus, yani bir kere evren var. Yani Bugünkü modern evrimin söylediği şey, önce evren var, sonra bu evren içerisinde dünya meydana geliyor... Dünya içerisinde, zaman içerisinde bir canlı ortaya çıkıyor. Bu canlı farklı türlere dönüşüyor. O türler zamanla, o türler ki bir varlık insana dönüşmüş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in anlatılışı şeyine bakılır? Senin evrenin önce olduğunu. Meleklerle alakalı mesela genelde söylenen şeylerden mesela. Acaba melekler insanın hatırlayacaksınız işte nasıl şiddet yanlısı olduğunu, nereden biliyorlar diye şeklindeki soru. Karşısında verilen cevaplardan birisi evrende daha evverden insanların yaşı, yani insanların değil de farklı varlıkların yaşadığı, yani bizden önceki canlıların olduğu çok buradan açık seçik bir şekilde görünüyor, bir süreç içerisinde ortaya çıkmış. Şunu söylemek isterim size arkadaşlar, yani bir bebeğin oluşum aşamalarına baktığında da onun bir süreç içerisinde olduğunu görmek mümkün. Bir başka varlıktan çıkabilir mi, çıkamaz mı gibi tartışmalara baktığınızda sizi hudus delilini, özellikle Hudüs delilini, delilini iyi anlayan bir zihin kesinlikle evren içerisinde bir canlının bir başka canlıya dönüşmesinden dönüşmesini imkansız görmez. Mümkündür. Yani ben kendim için söyleyeyim. Değil maymun. Solucandan bile gelseydim rahatsız olmazdım. Çünkü... Beni ben yapan şey, insan yapan şey biyolojik özelliklerimle ilgili değil. Biyolojik olarak baktığınızda insanlardan çok daha iyi olan canlılar var. Gözmeni, görmeniz mi daha iyi? Kediler bizden iyi görüyorlar gece mesela. İşitmeniz mi daha iyi? Duymanız mı? Koku mu daha iyi? Köpekler bizden daha iyi. Efendim bedensel gücünüz mü daha iyi? Evrende bizden daha iyi canlılar var. Peki bizimiz yapan şey, insanı insan yapan özellik daha farklı bir yerde. O nedenle e, benim biyolojik olarak canlılar ailesine ait oluşumu yani şey görecek efendim bundan rahatsız olacak hiçbir şeyim yok. Canlılar ailesine ait olabilirim. Hepimiz köken itibarıyla ilahi olana aitiz. Bu itibarla hiç bundan rahatsızlık duymam yani efendim soyumun hayvan olmasından hiç rahatsızlık duymazdım yani halen de duymuyorum. Nihayetinde bütün her şey ilahi olana bağlı olduktan sonra. Bunu da herhangi bir sorunda görmek istemiyorum. Yani şey görmüyorum. Yani evet. Özetle söylersem maymunlardan gelmiş olmaktan da rahatsızlık duymam. Yani bunu da ifade etmiş olayım. Hani... Evet. Peki. Bununla alakalı işte çok konuşulabilir. Üzerinde efendim, fikir iltilebilir bir konu gibi görünüyor. Şunu söyleyeyim size. Ee, Buradan hareketle şunu da düşünmeyin. Yani ben sizi alternatif bir yolun olabileceğini. Türkiye'deki tartışmalarda tartışmalar tek bir şekilde yapılıyor. Yani bir adam evrim teorisini kabul ettiğinde e, sanki mümkir olur, Allah'ı inkar edermiş gibi, zorunlu olarak materialistmiş gibi bir e, çıkarın da genelde yapılıyor. Bunun tek taraflı bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Bir Müslüman pekala evrim teorisini kabul edebilir, bunu tevhidle alakalı görebilir. Ee, sizinle geçen hafta konuştuğum mesela Hudüs dilinin ana formu, e, Müslüman düşüncülüğün düşünürler öncesinde de geliştirilmiş bir form. Daha sonra Müslümanlar buna İslami bir form vermişler, tehditle bağlantılandırmışlar. Ha, bunu söylerken alternatif yolların olabileceğini de söylüyorum ama bu sizin e, illaki evrimci olacağınız anlamına gelmez. Batıda da mesela. E, biyolojik tasarım delili var. Bu dar teoriyi belli bir anlamda eleştiren, yersiz, yetersiz gören e, isimdir. Efendim size e, Evrim ve Tasarım adlı çalışmayı öneririm. E, İslam düşünürleri içerisinde çok sayıda metin var. Evrimci fikre yakın duran. E, hemen internetten, Google'dan Evrim ve Tasarım, bir Artı yazarsanız, yok ki şurada hayırlı bir talebe şimdiye kadar linkini atmış olsun efendim. Evet. Peki. Ee, şimdi sizinle biyolojik tasarım delili meselesi üzerine duralım. Ee, yani şu ana kadar anlattıklarımda şunu söylemeye çalışıyorum. Tek taraflı bir şekilde propaganda var. Özellikle Harun Yahya e, tarafından yapılan bir propaganda var. Tek taraflı. Yani hani evrimi bir yaratılış e, düşüncesi olarak, ilahi bir yaratılış e, nazariyesi olarak da pekala görebiliriz. Yani bu Elif Hanım geç kaldınız yani bunu bir an önce daha evvelden bir arkadaş yapacaktı ki burada e, takdir hak edecekti yani maalesef. Evet, şimdi gelin biyolojik tasarım delili meselesine geçelim. Bunu, bütün bunları buraya kadar olan e, anlatımlarında şuna dikkat edin lütfen. E, yani ben bu tartışmaların çok farklı bir şekilde de devam ettirilebileceğini böyle yapıldığında da zorunlu olarak e, inkara gerektirmediğini vurgulamaya çalıştım. Ama bunun yanında pekala, siz diyelim teorisi halen ikna edici değil hocam, hiç de ben zorunlu bir şey görmüyorum, bununla din arasında bir bağ görmüyorum derseniz, bunu da söylemek mümkün, söyleyen düşünürler de var, şimdi onlara değineceğim. Bir biyolojik tasarım delilim, Michael Behe diye bir isim var, tam İngilizce söylerseniz Michael Behe diyorlar. Bunun Türkçe çevirmiş olan bir çalışması var, Darwin'in kara kutusu adlı bir çalışma. Çok meşhur olan bir çalışma. Bestseller. Çok sayıda dil'e çevirmiş bir çalışma. Burada geliştirdiği bir kavram var. Birazdan açacağım. Indirgenemez komplekslik. Kompleks, kompleks kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz ama... ...burada pozitif bir anlamda kullanıldığını ifade etmek isterim. Komplekse kapılmak değil de... ...yani karmaşıklık. Yani çok farklı parçaların bir araya gelmesi. Ve bunun bir komplelik. Efendim... Bir bina kompleksi ifadesindeki gibi bir bütünlük oluşturması. E buna da irreducible complexity diyor. Yani indirgenemez komplekslik. Yani e, burada bir karmaşa var. Bu karmaşayı basit bir sistemle açıklamak mümkün değildir şeklinde bir hareket noktası söz konusu. Meselenin Türkçe'de çevirisi var. Merak eden arkadaşlara öneririm. E, zaman azaldı. Aslında size bununla alakalı küçük bir slide izletme niyetim vardı. Ama belki e, gelecek derste de olabilir. Bu derste Sanmıyorum ki vakit olsun. Evrim teorisine karşı biyokimyasal zafer. Yani biyolojiyle. E, behenin kendisi zaten biyokimyacı. E, ki teorisini anlatmaya çalışacağım sizinle. E, size uzun uzun ne söylemeye çalışıyor. Şimdi burada bir baktığımızda bir kompleks bir yapı var. Niye kompleks bir yapı var? Normalde tahta var. Demir var. Farklı bir mekanizma var. Bunlar normal şartlar altında. Bir araya gelmesi düşünülemeyen parçalar. Farklı parçalar. Birbirlerinden öz itibariyle de farklı. Ama bir araya gelmişler. Bir kompleks bir yapı oluşturmuşlar. Bu kompleks yapı aynı zamanda bir işlevi var. Bakın burada bir tel var. Efendim fare kapanının. Bu teli kaldırırsanız, basit bir aparat gibi görünüyor, basit bir araç gibi görünüyor ama bunu kaldırırsanız sistem anlamsız bir hale gelir işlevi sağlayan şey burada küçük bir e, parça. E, buraya baktığımızda, peki bu bir kompleks ama diyor ki indirgenemez bir kompleks. Yani indirgenemez komplekslik derken, şu ifade etmeye çalışıyor. Bu parçaların, bu işlevi meydana getirmek üzere kendi kendilerine bir araya gelmelerinin imkanı yok diyor. Yani bunların bu parçaların, e, kendi kendilerine bir araya, bunu yapmak için bir araya gelemezler. Peki, kim bunu bir araya getirmiştir diye sorarsanız, akıllı bir tasarım ifadesi buraya çıkacak. Yani iki tane anahtar kelime var. Biri indirgenemez komplekslik, e, irreducible complexity) diğeri de akıllı tasarım, yani intelligent design, bazen zeki tasarım diyorlar. Bir tasarım var ama bu tasarımın zeki bir tasarımcı tarafından yapılmış. Yani şu kompleks yapanın bu işlevi yerine getirebilmesi zeki bir tasarımcıyla mümkündür diyor. Şimdi bunu bütün bu hikayeyi anlatıyor bize? Birincisi, ee, Behe Darwin'in teorisini eleştiriyor. Çünkü diyor ki Darwin'in teorisi, evrim teorisi, evrendeki canlılardaki kompleks yapıları ee, daha basit yapılarla izah etmekte. Yani nedir? Doğal seçilim mekanizmasıyla karmaşıyı bu şekilde ifade ediyor. Oysa diyor ki canlılarda indirgenemez bir komplekslik var. Bu kompleksliği de evrim teorisi gibi basit bir mekanizmayla izah etmek mümkün değil. Peki neyi izah edeceğiz? Fare kapanı nasıl bir zeki tasarımcıyla mümkünse evrende ancak e, bu canlılarda zeki bir tasarımcı tarafından meydana getirilmiştir diyor. E, bunu söylerlerken de ilginç bir stratejileri var. Biz Teoloji yapmıyoruz, bilim yapıyoruz. Yani evrim teorisi ne kadar bilimselse zeki tasarım, evet efendim, akıllı tasarım ifadesi de o kadar bilimseldir diyor. Genelde bununla alakalı verdiği argümanlar ilginçtir. Güçlü argümanlar, bir yeriye kadar güçlü argümanlar, epeyce bir tartışma koparan, fırtına koparan bir kitap. Ki Amerika'da bunlar bir çevrede aynı zamanda. Epeyce bir medetik de olmuş bir çevre zamanlı olarak. Intelligent Design argümanı diye çok meşhur olan bir delil. Zeki tasarım delili. Bunların hareket noktası şu. Darwin'in zaman hatırlarsak 1900-1850'leri henüz bugünkü anlamıyla mikroskop gelişmemiş. Mesela Darwin açısından Darwin hücreyi bilmiyordu. Değil hücrenin çapısını bilmiyordu. Hücrenin kendisini bilmiyordu. Diyor ki Michael B. özellikle biyokimyadaki gelişmeler... Biyoloji ile kimyanın evliliği belli bir anlamda. E, biyolojideki işleyen iç mekanizmayı daha sofistike bir şekilde anlamaya imkan tanıdı. Şöyle ki, e, özellikle hücreye, hücrenin iç yapısına bakıldığında, e, orada da ayrı bir mikro dünyada, e, bu küçük dünyada da aslında kelimenin tam anlamıyla büyük bir dünyanın olduğu, işleyişin olduğu ortaya çıktı deniliyor. Hatta bununla alakalı o evrenin isimlerinden birisi Sinechir Indicel. ...hücredeki imza diye bir çalışması da var. Yani hücrede de bir... E, ...ne var? Şuradakine benzer bir şekilde... ...bir kompleks bir yapı var. Bu kompleks yapının... E, ...doğal seçilim mekanizması ile... ...bir araya gelmesi mümkün değil, diyor. Bu nasıl söylüyor diye... ...mesela en fazla kullanılan... E, ...şeylerden bahsedecekler... ...ekranda gördüğünüz e, resim... ...aslında bakteri... ...bir bakteri olduğunu düşünelim. Tek hücreli bir bakteri... E, Basit bir organizma gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Fakat bakterinin bu kamçısı elektron mikroskopu ile. Bunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Sıradan mikroskoplar değil de elektron mikroskopu ile. Yani canlılığın bir hücrenin bile binlerce kere büyütülmüş ve iç işleyişinin fark edilmiş hali. Burada bakteri var. Bakterinin kamçısı var. Bu kamçının bakteri bedenine bağlandığı bir yer var. Dışarıdan bakıldığında diyor ki Michael B. burada bir kompleks bir sistem var diyor. Evrim teorisi açısından baksanız şu anlamsız bir parça. Buradaki bu, bir fabrika gibi çok farklı, çok sayıda parçaların bir araya gelmesi söz konusu. Bunu niye söylüyor diye sorarsanız, evrim teorisinde diyelim ki doğal seçilim var. Eğer doğal seçilim mekanizması burada işlemiş olsaydı, bu parçaların her biri tek tek ele alındığında işlevsiz parçalar. Şimdi bunu parçalayın bu yapıyı. Bu yapıyı parçalamış olsaydı her biri anlamsız parçalara dönüşmüş olacaktı. Bu yapı kompleks bir bütün oluştuğunda bir anlam kazanmış oluyor. Ki buradaki soru şu. Eğer doğal seçilimli olmuş olsaydı bu parçalar tek başına işlevsiz ve anlamsız olduğu için bu bütünü meydana getiremeden elenmiş olacaklardı. Doğal seçilim bunu elemiş olacaktı. Peki bu farklı, birbirinden farklı olan parçalar bunu nasıl meydana getiriyor diye baktığımızda Michael Behan'in söylediği şey, akıllı bir tasarımcı bunun oluşmasına imkan tanıyor şeklinde bir izah tarzı söz konusu. Zeki bir tasarımcı ancak bunu meydana getirmiştir diyor. Çok ve en temelde söylediği şeylerden birisi hatırlayacaksanız, ee, dili anlatırken söylemeye çalıştığım dilin anahtar terimi amaç kavramı. Amaç kavramına dönük eleştiriler var. Özellikle modern bilim, modern biyoloji amaç kavramını e, gündeminden çıkarmış gibi görünüyor. Çünkü amaç demek daha evvelden eee proje, projeksiyonu ifade eden, daha önceden planlanmışlığı ifade ediyor. Biyolojinin kendisinde de daha önceden tayin edilmiş, belirlenmiş bir maksada doğru yönelmişlik fikri olmadığını söylüyorlar. Michael B. de buna karşı bir saldırı belli bir anlamda. Hatta şunu diyor ki, modern biyolojinin karakterinin şu şekilde burada verdiği bir örnek var. Şu şekilde izah etmeye çalışıyor. Ee, diyelim ki bir mahalle geliyorsunuz. Bir mahalle e, ölü bir adam var ve büyük bir fil var. Bir geliyorlar, her şeye bakıyorlar, her ayrıntıya bakıyorlar ama file bakmıyorlar. Bunu modern bilimi bir örnek olarak sunuyor Michael B. Diyor ki yani tasların Amaçlılık evrende yani o kadar açık ki, bir fil kadar açık tabiri caizse, insanlar her türden ayrıntıyı dikkat aldıkları halde bu ıı, tasarım yönüne, amaçlılık yönüne bakmıyorlar. Bunu bilerek görmezden gelmeye çalışıyorlar şeklinde. Haklı bir eleştiri. Yani bunu da söylemek isterim. Ee, din felsefesindeki en temel husus şu arkadaşlar. Ee, tartışmada farklı pozisyonlar olabileceğini yani farklı pozisyonların... Efendim, bu zorunlu olarak hangi sonucu verir, hangi sonucu vermez şeklindeki bir esnekliğin ben felsefesini önemsiyorum. İster yedim teorisine karşıt tolun, ister benimseyin, hangi tarafa benimselseniz benimseyin. Ama yeter ki delilinizi, haklı delillerinizi, güçlü delillerinizi sunun. Bunun daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin birlikte bu tartışmayı bir yere de bağlayalım. Bu da kozmik tasarım delili olsun. O da şu... Şu ana kadar e, yapılan tartışmalarda dikkate alınan şey e, genelde canlılar. insan söz konusu olduğunda ve biyoloji söz konusu olduğunda canlılar kısmı daha fazla dikkate alınmış görünüyor. Ama burada sorulması gereken şeylerden birisi şu. Acaba evren nasıl oldu da kozmosa geri dönmek lazım? Evren nasıl oldu da e, bu canlıların ortaya çıkması imkan tanıyan bir yapıya büründü? Bu evreni tanıdıkça daha iyi biliyoruz ki, geçen hafta sizinle konuştuğumuz büyük patlama. Büyük patlamada o kadar çok bir hassaslık var ki büyük patlama anında, ilk saniyesinde. Orada da bir ayarlanmışlık var. Buna fine tuning deniliyor. Yani iyi ayarlanmış olmak. İnce ayar delili, hassas ayar delili. Evrene dair yapılan çalışmalarda ilginç bir şekilde... Evrendeki karbonun miktarının, hidrojenin miktarının, oksijenin miktarının dünya söz konusu olduğunda ilginç bir şekilde tam da bizim gibi canlıların yaşamasına elverişli bir halde olduğunu görüyoruz. Yani evrenin ve bu ayarlanmışlık, bu ince ayardaki çok küçük sapmalar, mesela evrende temel 4 tane temel kuvvet var, bu kuvvetlerde elektromanyetizmada, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetlerde veyahut da e, evrensel çekim yasasına bakıldığında bunların oranlarındaki küçük sapmaların bile bizim gibi canlı hayatın yaşamamasına sebebiyet vereceğini biliyoruz. Yani bunlar sıradan değerler değil, matematiksel olarak ifade edilebilen anlaşılabilir değerler görünüyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, bütün bunların söylediği şey, her ne kadar mesela bu soruyu bir yere de bağlamış olalım, diyelim ki, canlılığın ortaya çıkışı evrim teorisiyle mümkün olsun. Ama evrim teorisi gibi bir teorinin işleyebilmesi bükündeki uyumla alakalı. Yani şöyle düşünelim bir orkestra gibi düşünelim. Ortaya bir name, bir armoni çıkıyor ama bu armoninin çıkabilmesi bütün orkestra üyelerinin eş zamanlı olarak çalışmasıyla alakalı. Yani tek tek değil. Bütün bu eş zamanlılığı sağlayan yani peki bütün bu ayarlanmışlıklar, yine bir insan kalkıp bütün bunları tesadüfe bağlama e, cesareti gösterebilir ama öyle zannediyorum ki akıllı bir insan açısından bunları tesadüfe bağlamaktansa bir e, tasarlayıcıya, bir nazıma e, bağlamak daha makul gibi görünüyor. Şimdi size bu ön notların ardından birkaç tane ayet var bunlara işaret edeceğim. Sonra bu kozmik tasarım ile alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Bunlardan birisi Fatır suresinde, çok muazzam bir Ayet-i Kerim'in dikkatimizi. İnnallaha yumsikus semavati vel arda. Allah gökleri ve yeri, imsak, tutuyor. en tezula. Bunlar zeval bulmasınlar diyor. Veleyin zalete. Bunlar zeval bulacak olsalar, Allah bunları tutmasa. in emsekehumâ min ahadin min bade. Bunları Allah tutmaktan vazgeçmiş olsaydı kendisinden sonra bunları acaba kim tutardı? Çok ilginç bir vurgudur. Yani yine burada bir ayet okumaya daha şart e, Rahat Eee iki. 2. Allahu le Yani Allah gökleri direksiz bir şekilde yükseltti. Taravneha bunu da görüyorsunuz. Çok net bir şekilde bize evet evrende bir yasalalık var. Bir çekim yasası var. Peki bu çekim yasasını koyan kim, bu çekim yasasını tutan ne diye baktığımızda bugünkü modern fiziği, astrofiziği, atom altı fiziğinin kendisine cevap aradığı sorulardan birisi. Evrende dört tane temel güç var ama bu güçleri neye bağlayacağız? Eğer fizik kendi konuşursak e, bunların mutlaka bir kaynağının olması lazım. E, buradan baktığımızda sistemi kendi kendisiyle izah etmek, işin başından beri söylüyorum, bir kısır döngü gibi görünüyor. Modern dönemde bu hususlara dikkat çeken, bu hususları güzel bir şekilde geliştiren isim Richard Seymour, onun daha önceki derslerde de ifade ettim. Kodimik tasarım dilini bu kadar sofistike bir şekilde ifade ediyor. Bununla alakalı çok sayıda, birincisi dersin zamanı azaldı diye birazcık hızlı gideceğim. Mesela büyük patlamanın genişleme oranı. Hep böyle ince ayarlanmışlar örnek. Diyelim ki güçlü kuvvet. Zayıf kuvvet. Bunlar atom altı dünyada. E, deniliyor ki, diyelim ki Proton ve nötron. Biri pozitif, biri negatif kuvvet. Birbirlerini çekmeleri lazım ama çekmiyorlar. Peki bunlar nasıl bir arada du duruyor diye sorduğumuzda kabaca e, Bunlara zayıf kuvvet var diyor. Güçlü kuvvet, diyelim ki bir, herhangi bir elementte iki tane proton olduğunu düşünelim. Proton pozitif kuvvetler. Bunların yasa gereği birbirlerini itmesi lazım ama itmiyorlar. Çok mikro alanda bir aradalar. Bu nasıl mümkün oluyor? Bunların arasında da güçlü nükleer kuvvet var. Bu kuvvet onların birbirlerine dönüşmelerine engel oluyor. Şeklinde bir cevap veriyor. İzotropi dediğimiz şey, yani evrenin her tarafına baktığımızda bir biçimlilik, bir, bir, bir düzenlilik olduğu ortaya çıkıyor. Yine bu düzenliliği kendi kendisiyle izah etmek zor. Birbirinden ayrı parçalar. Termal özellikler, dünyanın özellikleri ısı ile alakalı. Su, yani ne kadar üzerinde konuşsak. Ki bunları hızlıca okuyabilirsiniz Özetle söylersem, Kozmik tasarım delili Dediğimiz Yani hem mikro plandaki Düzenliliği hem de makro plandaki Düzenliliği izah eden Mikro plandaki küçük plandaki Düzenliliklerin büyük plandaki Düzenliliklerle mümkün olduğunu ifade eden bir delil tarzı Genelde erişir sinin verdiği iki tane örnek var. Bunlara e, zamansal teleolojik delil diyor. Şöyle, biri mekansal teleolojik ve bir de zamansal. Mekansal dediğimizde bir mekanda bir arada bulunur. Mesela benim gözüm bir mekanda, burnum mesela Bir mekanda bir yerde bir e, birliktelik var. Yani bir tasarımlılık var, bir e, gayrılık var. Ama bir de zamansal olan e, gayrılık var. Yani, benim gözümün, burnumun vs. bütün böyle bu şekilde birlikte bulunabilmesi dünyanın içerisindeki çok şeyle bağlantılı. Onlardaki bozulma, bendeki bozulmaya da sebep etmiyor. Dünya da kendi başına değil, güneş sisteminde. Güneş sistemi, galaksi sisteminde, galaksi, diğer galaksilerle falan. Yani herhangi bir küçük noktadaki tasarımlılığı sizin doğal seçilimle, evrimle açıklıyor olmanız da yeterli değil. Bu bütün bunların olabiliyor olması büyük bir alakalı. E, nihayetinde bütün bunların da yine işte şans ve tesadüf faktörüyle açıklanması öyle zannediyorum ki yeterli değil her zaman yapılan bir manevra. Ama delinin kendi iç gücü ve mantı açısından baktığımızda bunları bir akıllı e, tasarımcıya, bir kozmolojik olarak yani bir kozmik tasarımlanmışlığa yüklemek daha makul gibi görünüyor. Yani bugün Sanki deniliyor ki evren o şekilde olmuş ki bütün bu 13.5 milyar boyunca oluş ama sanki e, bütün bu oluş bizim gibi insanların varoluşunu e, hazırlayan bir süreçmiş gibi göründüğünü söylüyor modern bilimin kendisi bunu ifade ediyor. Bazı eleştiriler var her şeyi her delille dönüte eleştiriler var Hiçbirisinin eleştirisiz olduğunu sanmayın. Bunlardan birisi antropik ilke var. E, antropik ilke dediğimizde biz insan ilke diyoruz. Bunun iki tane Yönü var. Zayıf versiyonu var. E, genelde zayıf versiyonu yani güçlü versiyonu var. Antropik ilke insancı. Antropos insan demek. E, antropik dediğimizde insancı ilke. Yani diyorlar ki e, evrene baktığımızda evren bizim gibi bir insanın oluşmasını imkan tanıyan özelliklere sahip e, tabiatıyla. Burada bir gayrılık var deniliyor. Bu güçlü versiyon. Bir de bunun zayıf versiyonu var. Zayıf versiyon yine aynı şeyden hareket ediyor. Şöyle düşünülüyor. Yani bir kelime oyunu var gibi görünüyor ama şöyle. Evren bu özelliklere sahip olmasaydı biz zaten olmazdık. Dolayısıyla biz varız ki onu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada şaşılacak bir durum yoktur şeklinde bir hareket noktası söz konusu. Yani burada da yine insanın hayretinin yitirilmesi söz konusu. Onu söylemek isterim insan hayret etme ve şaşırma yeteneğini kaybederse hiçbir delilinin ona karşı söyleyebileceği bir e, gücü kalmıyor. Çoklu evrenler var. Yani burada yine söylenen şeylerden birisi evren çok sayıda muhtemel evrenlerden birisi. Tabiatıyla e, bütün bu süreç olup bitiyor. Bu evren olası evrenlerden sadece birisi şeklindedir. Bir ifade var. Yine bu da bir varsayım seviyesinde henüz tam olarak bilimsel olarak ispatlanmamış yine delinin kendisidir. E, ...zarar verebilecektir... E, ...yapısı ve gücü yok gibi görünüyor. Toparlayarak söylersem arkadaşlar... E, ...amaçsallık çok net bir kavram... ...evrende bunu... ...bugünkü modern gelişmeler eşliğinde... ...hem büyük planda hem de küçük planda... söyleyebiliyor ve izah edebiliyoruz. Bunları ister... ...yüzeysel olarak bakın... ...ister gözünüze ne kadar güzel... ...ne kadar güzel bir gözünüz varmıştı ...diyebilirsiniz... E, i̇sterseniz e, daha derinlemesine, tıbbi olarak bakın, fiziksel olarak bakın. onun iç işleyişine bakın, iç özelliklerine bakın. E, ve da isterseniz bütün bu olup biten şeylerin e, evrenin kendisiyle, büyük planla nasıl iç alakaları olduğunu ortaya çıkarmış olun. Çok güçlü bir dil görünüyor. Modern dönemde hatta diyelim ki sizinle önce kozmolojik delili işledim, sonra teolojik delili işledim. Modern dönemdeki yapılan tartışmaların ağırlığı ve yoğunluğu teorik delili kaymış durumda, kozmolojik delildense. Çünkü onu ifade etmek modern bilimle daha kolay gibi görünüyor. Ama şunu da unutmamak lazım, her deliyle eleştirilebilecek yönleri var, her delilin kendine göre e, sorunları var. Ama burada kısaca tartışmaya ve anlatmaya çalıştığım üzere e, bu eleştirilerin hiçbirisi delilin ana gövdesine, kendisini kendisine zarar verebilecek bir güçte görünmüyor. yani Nihayetinde siz şaşırma ve hayret duygunuzu yitirirseniz, yani bir insan evrenin kendisinden büyük makro planlardan e, delil getirmek nafile oluyor. Ama kelimenin tam anlamıyla içinizde hayret duygusu, efendim, şaşırma duygusu, merak duygusu, e, o canlı olan bir şeysi, bir hayret yetisi, o çok küçük şeylerden bile belli bir anlamda etkilenebilir gibi görünüyor. Ki bugünkü kuantum e, fiziğinin de, bu konulardaki yapılan okumaların bize gösterdiği şey atom altısının aslında evrenin yani en küçük plandaki gördüklerimizle en makro planda gördüklerimizin aslında birbiriyle alakalı olduğunu, bütün evrenin en temel unsurunun bir atom olduğunu biliyoruz tabiatıyla. Küçüktekini göremeyen büyüktekini de görememiş oluyor. Yani tüm mesele birazcık görebilmekle alakalı gibi. O da kolay bir süreç değil. Herkesten aynı de beklememek lazım. Efendim benim bu ders esnasında size söyleyebileceklerim bu kadar. Kısmet olursa sizin haftaya bir başka ders işliyor olacağız. Bir başka delil türü üzerinde duruyor olacağız. Sizi öneririm bu konuyla alakalı slaytları izleyebilirsiniz, şeyler takip edebilirsiniz. Söylenebilecek, konuşulabilecek çok sayıda malzeme var. Yani hani sırf terolojik dilinden bir dönemlik ders bile olurdu. Onu da söylemek isterim. Kendinizi bu konuda yetiştirmeye bakın. Çok sayıda malzeme var internette zaten. Sorularınız varsa alabilirim. Elif Hanım çoktan hayırlı akşamlar dedi bile zaten. Efendim, belki... Evet. Peki. Umarım öyledir. Zaman zaman arkadaşlarınız şikayet ediyorlar. tamda bir denge sağlamak zor. Yani hepinizin farklı beklentileri var. Kendinizi yetiştirmeye bakın. Peki arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Başka derslerde, başka vesilelerle görüşmek üzere diyorum. Efendim Fatma Hanım bunun için bakın orada bir tane link çıktı. Efendim ona bakmak lazım. Sınav sorusu benim hiç hazretmediğim bir soru. Evet inşallah yaparsınız. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.